Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l-vahidil-kahhar. Ves-salatu ves-selamu ala nebiyina'l-muhtar. Ve ala alihi ve ashabihi'l-atihar. Ve ala jami'il-enbiya'i vel-mursalin el-ebrah. Kıymetli kardeşlerim, geçen ders Önemli bir sünneti öğrendik burada. Bütün peygamberlerin ortak bir vasfı olan sadelik meselesinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasındaki yerine ve onun dünyasından bize verdiği mesajlara ait de bazı hakikatlere beraberce burada muhatap olduk. Bugün ise onun tam tersi bir şeyi yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinden, mirasından Anlamaya çalışacağız. Sadeliği yıkan ve sonu azap olan bir hastalık deyip kibri anlamaya çalışacağız. Zor bir mesele, konuşması zor, anlaması zor, anlatması zor ve bütün bu zorluğun üstünde bir büyük zorluk var ki o da yaşaması, hayata intikal ettirmesi zor. Ben sizden bir şey isteyeceğim dersin başında. Bu şeyi istemek zorunda hissediyorum kendimi. Biliyor ve inanıyorum ki siz her dersi öyle dinliyorsunuz. En azından benim öyle bir hüsnü zannım var. Ama yine de ben zihinleriniz biraz daha bu işe hazır bir hale gelsin diye bu şeyi size hatırlatmak istiyorum. Şimdi biz kibri konuşacağız. Hemen aklımıza ister istemez Şimdiye kadar şekillenen birkaç kibirli adam tasviri profili vardır. Konuştuklarımızı da onlara havale edeceğiz ve işin içinden çıkacağız. Ben öyle yapalım istemiyorum. Bu dersi herkes, başta ben kendim olmak üzere herkes kendi nefsinin üzerine alsın. Falana filana havale ederek, biz bu işten kurtulamayız çünkü zor bir şeyden bahsedeceğiz. Gerçekten bir virüsten, bir kanser virüsünden bahsedeceğiz. Sonu azap olması, cehennem olması çok ciddi bir uyarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü boşuna söylemez. Başka başka neler de söylüyor bize. O söylediklerinin hepsinin çerçevesinde biz bu meseleyi anlarken zihinlerimizde var olan başka başka insanlara havale ederek bu işin altından çıkamayacağımızın hakikatini bilerek bu dersi dinlemek durumundayız. Şimdi ben derse ait bir şeyler söylerken işte benim babam zaten şöyle birisiydi biraz kibirliydi deyip sözü mesajı babaya havale etsek. Benim hoca zaten burnundan kıl aldırmıyordu öyle bir adamdı ki şöyleydi böyleydi deyip ona havale etsek. Hanımlar dinlerken ya tam da sanki benim kocayı tarif ediyor. Tam benim kocaya uyuyor diğer, diyerek kocaya havale etse. Evlat başka birine havale etse. İşçiler mesela işverenlerine. Benim patron zaten bir firavun ya firavun gibi bir adam deyip onun üzerine havale etse. Arkadaşlar arasında vardır mesela bu manada sıkıntılar. Ve kim buna ait bir şeyleri duyunca işte filanca falanca Ahmet, Mustafa, Mehmet neyse onlara havale etse söz yine ortada kalacak. Onun için ben testi kırılmadan testi noktasında bir uyarıda bulunmak istiyorum bu şekliyle size ve istiyorum ki herkes üzerine alarak dinlesin. Bir hakikate de dikkatlerinizi çekeyim. Mesela ben de zihnimde... Birkaç tane kibirli adam diye profil belirlenmiş. Bu hafta derse hazırlanırken bakıyorum işte kim ne konuşmuş ne yazmış. Ben kime kibirli diyorsam o adam kibir hakkında sohbet vermiş. Ben kime kibirli diyorsam o adam kibir hakkında yazılar yazmış. Şimdi bunları görünce daha da korkmaya başladım. Bir bir buçuk saat kibri anlatan adam halen kibirliyse... Vay ki vay halimize. Demek ki mesele başka bir mesele ve ciddi bir mesele. Demek ki herkes bu meseleyi de konuşurken birilerine havale ettiği için o sözler konuşana da etki etmiyor. Çünkü o sadece anlatıyor. İşte kibir şöyle kötü, kibir böyle kötü. Tamam da sende var mı yok mu, sen bu meselenin neresindesin, bunun muhasebesini yapıp ciddi bir biçimde kendini de bu manada test ettim mi etmedim mi sorusunu sorduğumuz zaman çok da bu konuda iyi bir durumda olmadığımız hepinizin malumu ve hepinizin tespiti olacak. Onun için istiyorum ki her şeyi öncelikli olarak kendi nefsimize alalım. Bir şey duyduk mesela sağa sola bakmayalım ya bu şey falancaya uyar filancaya uyar demeden kendi nefsimizi bizatihi bu işin hedefi olarak Alalım. Ne kadarını anlatabilirim bilmiyorum ama mesela sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o güzel meclislerde kibri anlattığı zaman sahabeden bir tane ben daha şöyle bir şey tespit edemedim ki bu hafta hafta başından beridir bu meseleye bakıyorum ben. Bir tane şöyle bir tespitim yok benim şu anda. Kibri anlatıyor içlerinden biri kalkacak da ya Resulallah anlattığım bu şey falancaya uyuyor filancaya uyuyor sen bununla falancayı mı kastettin filancayı mı kastettin böyle bir şey yok şimdi göreceğiz birkaç tanesini en azından burada bir şey anlatıyor aleyhissalatü vesselam efendimiz hemen kalkıyor içlerinden biri ya Resulallah bu anlattığın şey bizde de var peki benim böyle davranmam kibirli olmak mıdır ben böyle yapıyorum bu kibre girer mi deyip Kendisinin üzerine alıyor bunu. Öyle olduğu için zaten insanlığın en güzel adamları oldular. Adamlık adamlığa ait mesajları üzerine almakla olur. Onu bunu adam etmekle olmaz. Önce adam olmakla adam olunur. Sahabe dediğiniz o kutlu nesil birilerini adam etme gibi bir iddiaları yoktu. Adam olma gibi bir iddiaları vardı. Adam olma gibi bir iddiaları olduğu için adam oldular ve bütün kıyamete kadar gelecek olan adamlara da adamlık konusunda örnek ve rehber oldular. Duamız olsun ki Allah bizi o güzel adamların yolundan ayırmasın. O adamlığın destanını yazan insanlar bize de adamlığı son nefesimize kadar öğretmiş olsun. Nedir kibir biliyoruz aslında Türkçede de kullanıyoruz çünkü bu kavramı biz genelde büyüklük kavramıyla karşılarız Türkçede onu. Ancak tevazunun karşıtıdır biliyorsunuz. Tevazuya da en son zaten bir bahis açacağım. Kişinin kendisini başkalarından üstün görmesi ve bu duyguyla başkalarını aşağılayıcı davranışlarda bulunmasıdır. Bu davranış sözlü olur. Bu davranış imayla olur. Bu davranış eylemle olur fark etmez onun için davranış ifadesini genel anlamda kullandık. Bir daha vermek istiyorum tanımı size kişinin başka kendini başkalarından üstün görmesi ve bu duyguyla başkalarını aşağılayıcı davranışlarda bulunması. Bu kavram anlam itibariyle birçok kavramla da yakındır. Mesela biz kibri konuşmaya başladığımız bir yerde Kibirle beraber yan kavramları da konuşmak durumundayız ama tabii hepsi bu derse sığmayacağı için ben birer cümle söyleyip geçeceğim. Mesela tekebbür, mesela istikbar, mesela ucub, mesela ihtiyal ve huyala, mesela fakr ve tefahur, mesela tahkir, tecebbür ve tuğyan ve daha nice kavram. Bunlar da kibirle beraber aslında incelenmesi gereken kavramlar. Evet hepsinde ortak vasıf büyüklenmedir ama aralarında ince ince farklar var, nüanslar var. Onlar da meseleyi daha anlaşılır kılması adına bize yardımcı olur. Mesela tekebbür ne demek? Tekebbür ameli büyüklenmedir. Aslında kibir duyguda büyüklenme ama tekebbür amelde büyüklenmedir. Bir insanın içinde... Kibir duygusunu tutması, o duyguyu taşıması onun kibirli olduğunu gösterir. Bunu başkasına yansıttığı zaman işte bunun adı tekebbür oluyor. Dolayısıyla kibirle tekebbür arasındaki fark bu. Bir de şöyle bir şey var tekebbür aslında kendinde olmayan şeylerle büyüklenmektir. Geçen ders bir kavram verdim size dikkat ettiniz mi müteşeyyih ne demek müteşeyyih? Şeyh değil şeyh rolüne bürünmüş adam hoca değil hocalık taslıyor tekebbür biraz da böyle aslında o vasıf yok üstünde ama adam kendini dev aynasında görüyor adam kendisini başka bir yerde görüyor aslında öyle bir vasıfı yok onun. Öyle bir büyüklenme öyle bir şey var ki ve kendinde olmayan bir şeyden dolayı kendinde olup büyüklenmek de kibir ama bu daha kötü bir şey. Olmayan bir şeyden dolayı büyükleniyor kendinde olmayan bir şeyden dolayı başkalarına hava atıyor başkalarını aşağılık halde görüyor. Böyle bir halde davranması rol yapmasına aslında neden oluyor işte maskeler ortaya çıkıyor ağır ağır tavırlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Neyse bir sürü bu işin filmi senaryosu var biliyorsunuz. Bu işte de mahiriz biz onun için bunları iyi anlarız. Bunları bildiğimiz zaman meseleyi aslında biraz daha iyi fark etmiş oluruz. İstikbar dediğiniz şey insanın meziyetleriyle övünmesidir. Bakın tekebürle arasındaki fark bu. İstikbarda var aslında adamda. Adam mesela gerçekten ilim sahibi birisidir. O ilmiyle kibirleniyor İşte bunun adı istikbar İstikbarın iyisi de var kötüsü de var mesela bir adam ben bu çağın İmam Ebu Hanifesi olacağım diye bir hedefi varsa bu çağın büyük bir alimi olacağım koca bir iddia bu içinde aslında bir kibir var mı bir istikbar var mı var bunun böyle bir hedef koyması ve bu hedefine doğru çalışması sıkıntılı değil bu iyi istikbardır ama İmam Ebû Hanife zaten olamayacak da diyelim ki oraya doğru yürürse yani biraz ilim noktasında bir şeyler elde etse ilim noktasında elde bir şeyler elde ettiği zaman dönüp o manada kibre kapı açmadan hareket etmesi güzel bir şey. Ama orada böyle bir büyük hedef koyup o büyük hedefi de gerçekleştirme yolunda birkaç adım attıktan sonra Oradaki şeyden başladı mı övünmeye o kötü istikbar oluyor. Dolayısıyla orada kibirle alakası olarak bu manada bir mesajı var. Ucup insanın kendisini beğenmesidir. Ben şöyle adamım böyle adamım deyip kendisini beğenmesi başkasını ise aşağılamamasıdır. Kibirle ucup arasında böyle bir fark var. Ama ucup bir de şöyle bir şeydir insanın kendini Allah'a karşı beğenmesidir. Ve çok tehlikelidir. İbadet ediyor mesela. O ibadetlerini Allah'a fatura ediyor. Allah'la arasında bir münasebet var. Her kulla Allah arasında bir münasebet olduğu gibi. O kul olduğunu bazen unutarak Allah'ın aslında kendine verdiği nimetleri unutarak belli şeyleri Allah'a rağmen konuşmaya başlıyor. Cihad etmiştir Allah'a şükredeceğine Allah'ın bu nimeti bana verdin diye cihadıyla gururlanıyor. Nafile ibadetleri vardır aslında bahşeden sevdiren Allah'tır. Kalkıyor buna şükredeceği yerde nafile ibadetleriyle gururlanıyor. Yani insanın kendisinin yaptığı ibadetleri Allah'a karşı bir yönüyle pazarlamasının adıdır ucup. Dolayısıyla kibirle ucup arasında böyle bir fark var bunu da bilmemiz lazım. Gurur Türkçede de kullanıyoruz. Kendisinde olmayan şeylerle büyüklenme anlamına gelir. İhtiyal ve huyala büyüklenme ve böbürlenmedir. Fahır ya da tefahür. Övünme özellikle de övülmeyi isteme ve kendini öne çıkarmadır. Bakın hepsi kibirle alakalı ama dediğim gibi farklar var. Farklar var. Tahkir başkasını aşağılama, tecebbür zorbalık yapma, zulüm yapma ve bunu yaparken de bunu yine büyüklenme alameti olarak yapma. Tugyan ise haddi aşma, Allah'a olan alanları kendi alanı gibi kullanmaya çalışmaktır. Tağut da buradan gelir zaten. Tağut da biliyorsunuz en temel anlamı Allah'a ait olan alanı kendi alanı gibi edinme ve onu insanlara takdim etmektir. Dolayısıyla bu uluhiyet sahasında da olur, rububiyet sahasında da olur, ubudiyet sahasında da olur. Üç sahada da haddi aşmanın karşılığı tuğyandır, yapan ise tağuttur. Kur'an-ı Kerim'de bir tek yerde geçiyor kibir, kibir şeklinde. Ama bu saydığım kavramlar ve burada daha sayamadığım onlarca kavram, Kur'an'da kibir yerinde kullanılıyor. Siz o ayete bir bakın. Özellikle biraz gelişiyle, gidişiyle yani siyah ve sibakıyla okuyun. Çok önemli bir mesaj göreceksiniz. Mü'min suresinin 46. ayeti. Affedersiniz 56. ayeti. Kur'an-ı Kerim'deki bu ile alakalı olan ayetlerin hepsini burada sayamayız. Ama çoktur bunu bilin. Ben oradan size bazı mesajlar vereyim. Allah kibirlenmeyi bize nasıl anlatıyor ve bizi bu meselede nasıl uyarıyor en temel mesajlarıyla söyleyeyim birincisi şudur kibir büyüklenme sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır Allah bu hakkı kendisinde görür bunun en büyük delili nedir biliyor musunuz ya onun el mütekebir diye bir ismi var Allah kendisini Haşr suresinin 23. ayetinde el mütekebbir diye tanıtıyor. Ben ancak büyüklenirim diyor. Çünkü Haliktir o, Rabbul Alemin'dir o, alemlerin yegane sahibidir o, malikül mülktür o. Böyleyse eğer te, bu manada tekebbür, kibir ancak ve ancak Rabbul Alemin olan Allah hakkıdır. Allah'a ait olan o hakkı her kim ne adına olursa alırsa alsın aslında Allah'a ait olan bir alanı gasp etmiş oluyor. Ve orada işte şirk devreye giriyor. Bütün kibirler şirk değildir. Kibrin de çeşitleri var biraz sonra söyleyeceğim. Ama özellikle Allah'a ait olan bir alanı eğer birisi gasp etmeye çalışıyorsa orada o vasfı almaya çalıştığından dolayı aslında şirk tehlikesi de var. Zaten... Aslında kibrin en tehlikelisi de budur. Buna ait de örnekleri biz Kur'an'dan zaten okuruz. İkincisi kibir büyüklenme sadece ve sadece Allah'ın bir sıfatıdır. Casiye suresi 37. ayet bunun delilidir. Kibriya ancak Allah'a ait bir sıfat bir vasıf ve bir özelliktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir kutsi hadisi var biliyorsunuz bununla alakalı. Cenab-ı Hak buyurur ki o hadiste kibriya benim ridam azamet ise benim izarımdır. Rida ve izar üste ve alta giyilen iki elbise. Yani biz genel anlamda nasıl anlarız? Cenab-ı Hak diyor ki kibriya benim elbisemdir. Yani ancak bana yakışır ve ancak ben kullanabilirim. Bunlardan biri konusunda bana ters düşen kimseye muhakkak ki azap ederim. Rabbimiz açıkça bunu ortaya koyuyor zaten. Çünkü kibirlenen bir insan o kadar alanda haddi aşar ki ve aştığı her alandaki o hat onun felaketini hazırlar. Bu manada yaptığı her şeyle sınırları ihlal ettiği için uyarılar bu kadar sert ve ciddi bir biçimde ve tekraren gelir. Üçüncüsü kibir, büyüklenme, iblisin şeytanlaşmasına neden olan bir haldir. İblisli melekler içerisinde veli bir zattı. Melekler içerisinde itibar gören birisiydi. Allah'ın nazarında da farklı o günkü şuurlu varlıklar nazarında da farklıydı. Ama bir imtihan oldu Allah topraktan Adem'i yarattı. Secde et dedi, büyüklendi, büyüklendi, kibirlendi, ben ondan hayırlıyım dedi ve secde etmeyi reddetti. İblis iken şeytan oldu, huzurdan kovalandı, şeytanlaşma süreci böylece başladı. Aslında her kibir şeytanın yolunu adım adım izlemektir. Ama burada özellikle şeytanın içine düştüğü bu hal, bu meselenin ne kadar tehlikeli olduğunu insanı da vardıracağı noktanın neresi olduğuna dair ipuçları vermiş olur. Bunun içinde Bakara suresi 34. ayeti okuyabilirsiniz ama ben yine iki ayet daha vereyim. Araf suresi 12 13, Sad suresi 74 de bunların delilidir. Dördüncüsü kibir, büyüklenme zalimlerin ve tağutların ortak hastalığıdır. Şimdi benim güzel kardeşlerim, zihinlerimizi biraz Toparlayalım bu meseleyi iyice anlama adına. Tarihte yaşamış bir sürü zalim var. Kur'an bunların bir miktarından bahsediyor. Bugün de var zalimler, yarında olmaya devam edecek. Zalimi eksik olmayacak bir dünyada yaşıyoruz ve biz onlarla imtihanımız var. En büyük cihatta zalim sultanın önünde karşısında hakkı haykırmaktır. Böyle de bir imtihanımız var. Dolayısıyla bu manadaki imtihan devam edecek. Sonuna kadar da bu iş bakalım nereye varacak noktasında Rabbimizin bizi imtihan ettiği bir alan olarak karşımıza duracak. Bakın mesela Kur'an'daki zalimlere Firavun'a bakın, Nemrud'a bakın, Karun'a bakın, Haman'a bakın, Samiri'ye bakın, Belam'a bakın. Bunlardan bazılarına Kur'an isimle değinir, bazılarını biz isimlerini öğreniriz. Mesela Nemrud'un ismi yoktur. Belam da isim olarak söylenmez ama geri kalanları isim olarak söylenir. İster isim olarak söylensin, ister vasıfları sayılsın. Bütün bunların farklı farklı şeyleri var. Farklı farklı zalim olma özellikleri var. Ama hepsinin ortak bir vasfı vardır. birdir. Firavun başka bir yerde büyüklendi başka bir alanda Nemrut başka bir alanda ama ikisi de kibirle ocaklarını batırdılar. Karun mesela malıyla övündü malına güvendi malını ileri sürdü. Belam ilmiyle övündü ilmiyle kibirlendi ama netice itibariyle ortak bir vasıftır ve onların hepsinin ayağını kaydıran ve tarihe zalim olarak onları kaydettiren şey bu kibir hastalıklarının sebebiydi. Gelin aleyhissalatü vesselam efendimizin karşısında o duranlara. Mesela biz şu anda Allah Resulü'nün düşmanları dediğimiz zaman düşmanlıkta zirve 30 tane ismi alt alta yazabiliriz. En başta amcası Ebu Lehebi onun altına Ebu Cehil'i, onun altına Ümeyye İbni Halefi, onun altına Übey İbni Halefi, onun altına Utbe'yi, onun altına Şeybe'yi, onun altına Velid bin Mughire'yi, onun altına As bin Va'ili ila ahir bunların hepsini yazabiliriz. Bunların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşıt olmalarının da farklı farklı sebepleri vardı. Mesela Ebu Leheb amcası hasetten gitti aslında. Allah Resulü'nün karşısında onu konumlandıran en önemli hastalığı hasetti. Ebu Cehil'i Allah Resulü'nün karşısında konumlandıran en önemli hastalık asabiyetti. Ümeyye'yi Allah Resulü'nün karşısında konuşturan en önemli hastalık menfaatti. Ya dedi ben şimdi Muhammed'e tabi olsam kesilecek hubelden gelen Menfaatler ben gideceğim dedi. Onun için din elden gidiyor diyor ortalığı velveleye vereyim. Aslında ortada dinin yok giden ortada menfaat gidiyor ama bir ambalajla bunu sunmak durumundaydı. Bugünkü zalimler nasıl ki ambalajla sunuyorsa o günkü zalimler de aynısını yapıyordu. İlahir diğerlerini de saydığınız zaman Allah Resulü'nün düşmanlarının her birinin farklı bir amaçla farklı bir gayeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında olduğunu görürsünüz. Ama bu saydığım isimlerin tamamını ve saymadıklarımı toplayın ortak vasıf nedir deyin kibirdir. Kibir adamın ocağını batırıyor işte böyle hakikati bile bile inkar ettiriyor. Kur'an demiyor mu ehli kitaba hakikati bile bile inkar ettiler. Onlar Allah Resulü'nü son peygamberi kendi öz çocuklarını tanır gibi tanırlar. Diyor mu Kur'an bunu diyor. Ona rağmen inkar ettiler mi? İnkar ettiler. Hazreti Ömer bir gün dayanamadı. Abdullah İbni Selam ki biliyorsunuz önceleri Yahudi bir alimdi. Sonraları büyük bir İslam alimi oldu. Ona sordu ya dedi bu ayet böyle diyor. Siz gerçekten Beni İsrail olarak Yahudiler olarak Allah Resulüne iman etmeden önce Resulullah'ın son peygamber olduğunu kendi öz çocuklarınızı tanır gibi tanır mıydınız? Vallahi tanırdık diyor Ömer. Hatta Bazılarımız kendi öz çocuklarından bile şüpheyi duyardı. İşte hanım başka birinden getirmiş olabilir falan diye düşünebilirdi. Ama öyle vasıflarını biliyorduk ki en ufak bir şüphe içimize düşmüyordu. Buna rağmen buna rağmen karşı oluyorlardı. İşte onları bu tarz bilgilere rağmen karşı kıldıran şey neydi? Kibrdi. Büyüklendiler ve büyüklenmeli. onların ocaklarını batırmış oldu. Beşincisi Kur'an'ın kibir konusunda söylediklerinin temel mesajlarından beşincisi kibir büyüklenmeyi yapanı Allah'ın azabına ve ateşine götürecek bir durumdur. Zümer suresi 72. ayette bunun delilidir. Başka ayetler de var. Yapanı yani kibri kendisine ahlak olarak edineni Allah'ın azabına ve ateşine götürecek bir durumdur. Kur'an'daki bunların bu manada sayılanların hepsini bu beş başlık altında tasnif edebiliriz. Şimdi benim güzel kardeşlerim kibir dediğiniz ocak batıran o hastalığın üç tane temel çeşidi var. Bunların ikisi itikadi birisi amelidir. İtikadi kü kibir küfürdür adamı kafir eder ve onun karşılığı ebedi olarak cehennemliktir. Ama ameli kibir günahkar eder adamı eğer tövbe ederse inşallah Allah affeder. Eğer bu manada onunla Allah'ın huzuruna giderse günahının karşılığını Allah'ın karşısında çeker. Allah'ın verdiği azap neyse o manada o azabını tadar. Öylelikle tekrardan inşallah cehenneme girmiş olur ki Allah ikisinden de bizi muhafaza etsin. Onlardan birisi şu mahlukun halika karşı kibirlenmesi. Şeytanın yaptığı bu işte, Firavunların yaptıkları bunlar aslında. Allah'a kafa tutuyor. Ene rabbukumul ala diyor mesela Firavun. Ben sizin yüce Rabbinizim diyor. Bu manada büyüklenmesi, Allah'a kafa tutması, Allah'a karşı isyan etmesi onun büyüklenmesini itikadi bir küfür kibir noktasına getiriyor ve bunun karşılığı küfür oluyor. İkincisi de şu, kulun Şeriatlere ve şeriatleri getiren elçilere karşı kibirlenmesi. Allah gönderiyor bir şeriat ve o şeriatı tebliğ edecek peygamber gönderiyor. Ne yapıyor kul? Hem o şeriate karşı çıkıyor hem de o şeriatı getiren elçiye karşı çıkıyor. Mesela sallallahu aleyhi ve selleme şöyle karşı çıktılar mı? Bu Kur'an niye Abdülmuttalib'in yetimine gelsin? Daha saygın, daha soylu, daha zengin. Daha güçlü birine gelmeliydi. İki şehrin iki sultanına, iki melikine, iki gözde adamına gelmeliydi deyip Allah Resulüne yakıştırmadılar. Çünkü onların dünyasında başka bir algı olduğu için peygamber algısı geçen ders biraz değindik. Bundan dolayı itiraz ettiler ve karşı oldular hem şeriate hem de o şeriati tebliğ eden peygamberlere. Şimdi biz bunun bugün bittiğini sakın zannetmeyelim. Belki benim şu sözümü yadırgayacaksınız ama ben bu sözü söylemek istiyorum. Emin olun ilk günkü kadar şu anda da peygamberi kıskanan adamlar var içimizde. İlk günkü kadar peygamberle sorunu olan adamlar var içimizde. Bunların bazıları kendilerini Müslüman olarak tanımlar bazıları açıkça söyler o ayrı bir mesele. Ama adamın işi gücü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun ve getirdiği şeriatledir. Başka başka ambalajlar giydirir. Başka başka şeyler söyler. O ayrı bir mesele ama burada böyle bir tehlike var ve bu tehlikenin de biz farkında olmak durumundayız. Eğer bir insan bilinçli bir biçimde bunu yapıyorsa bu da küfürdür. Çünkü bu ikinci kibir de itikadi bir kibirdir. Sahibini küfre düşürür Allah korusun. Ama üçüncüsü ve genel anlamda bizde olan odur kulun başka bir kula karşı kibirlenmesi bu ameli kibirdir ve sahibini günahkar kılar ama o günahın da dehşetini bilerek kul hareket etmek zorundadır ki o yanlışa düşmesin o manada hatalar işlemesin şimdi biz bu bilgiyi de bilerek hadislere konu olalım hadislere muhatap olalım ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beyanlarını biraz daha doğru bir biçimde anlayalım Hadisleri de tasnif edelim. Çünkü çoktur bu konuda. Hepsini anlatmamız da mümkün değildir. Benim bu manada söyleyeceğim birinci mesaj şu. Kibir hakikati inkar etmek, hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir. Bakın kibrin tarifini de vermiş olduk aslında. Biraz sonra göreceksiniz bu ta ta tanımı bu tarifi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Hakikati inkar etmek. Hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki oturduk bir gün bir meclisteyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şeyler söyledi. Sözünün bir yerinde hepimizi dehşete düşürecek bir söz söyledi. Dedi ki kalbinde zerre miktarı kibir olan adam cennete giremez. Sarsıldık nasıl siz sarsıldınız 14 asır sonra bu sözü duydunuz. Sahabe daha da şiddetli bir sarsıldı birisi kalktı işlerinden işte üzerlerine almaları bu dedi ki Ya Resulallah şimdi ben de bazen güzel elbiseler giyiniyorum güzel ayakkabılar giyiniyorum istiyorum ki güzel olayım insanlar içerisinde böyle davranmam kibir midir dedi çünkü öğrenecek ona göre kendi dünyasına bazı şeyler alacak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır Allah güzeldir, cemildir, güzel olanı da sever. Tabii ki burada asıl olan niyettir ona ait de inşallah unutmasam bir şey söyleyeceğim. Ama burada asıl olan kibir dediğiniz zaman aklınıza gelecek olan şey elbisenin güzelliği, senin kılık kıyafetine dikkat etmen bu manada bazı şeylere özen göstermek değildir. Ama asıl olan buradaki kibirin ne olduğunu söylüyor. Kibir şudur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmektir. Eğer hakikat senin karşısına geldi bile bile hakikatin karşısında konumlanırsan ve insanlara da üstten bakarsan alaycı olarak bakarsan İnsanlara farklı farklı muamelelerde bulunursan senin yaptığındır bu kibir. Yoksa diğeri kibir değildir diyerek sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz aslında bu manada kibrin tam olarak karşılığının ne olduğunu gösterdi. Şimdi burada söylenen şey zerre miktarı kibir olan kimse cennete giremez dendiği zaman evet korkuyoruz korkmamız da gerekir. Ama şunu bilmemiz lazım ki burada kast edilen itikadik kibirdir İnşallah ameli kibir ki alimlerimiz öyle söylüyor ameli kibir bu kapsama girmeyecektir ameli kibrin evet karşılığı cehennemdir azaptır Allah'ın hoşnut olmadığı bir şeydir ama ebedi cehennem değildir ameli kibrin karşılığı bunu bir kere bilelim ki en azından bazı şeyler zihnlerimizde iyice netleşmiş olsun aleyhissalatü vesselam efendimizin verdiği mesajların ikincisi şu Kibir insanı zalimlerin arasına girmesine neden olan çok kötü bir hastalıktır. İnsanı zalimlerin arasına sokar. Yaptığın işle o kibirle Allah korusun firavunların, şeddatların, karunların, yezitlerin altına yazılma riski var. Çünkü ve vesselam Efendimiz böyle bir noktadan bizi uyarıyor. Seleme İbni Ekva radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki bir gün kişi kendisini yüksek göre göre büyüklene büyüklene cebbarlar zorbalar içerisine yazılır ve onların başına gelen en sonunda onun da başına gelir. Büyüklenirsen eğer o cebbarlar sınıfına kaydediliyorsun nerede cebbarlar şimdi hani o diktatörler o zalimler o tiranlar o karunlar o belamlar nerede her birisi nasıl ki tarihte unutuldu gittiyse bakın şu anda zalimlerin çoğunun mezarları bile bilinmiyor bırakın o destansı işleri hadi bin yıl sürecek beş bin yıl sürecek kimse bizim yaptığımıza el uzatamayacak deyip o övgüyle bahsettikleri şeyler onlar gitti bitti zaten onların hiçbir şeyi yok Mezarları da gitti. Bir tanesinin mezarını bile göremezsiniz o zalimlerin. İbretvari bir şeydir bu aslında. Gerçekten bize bu manada çok önemli şeyler söyler. İşte bu uyarı bize de şöyle gelir. Büyüklenme ya büyüklenme. Neye büyükleniyorsun? Büyüklenirsen eğer bu sende bir ahlak haline gelecek. Bunun havada yürümeye başlayacaksın. Ve Allah korusun bu işi defaatle yaptığın zaman. Sen de cepbarlar listesini adını yazdıracaksın ve o zalimlerden birisi olacaksın. Bu yanlışa düşmeme adına bir uyarı bu. Üçüncüsü ki bir cehennemliklere mahsus başlıca kötü huylardan birisidir. Bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ma'bet bin Halid'in naklettiği bir hadiste bunu çok açık bir biçimde bize söylüyor. Diyor ki, dikkat edin. Size cennet ehlini haber veriyorum. Allah Resulü söylüyor. Her zayıf olan ve zayıf görülen mümin Allah üzerine yemin etse muhakkak Allah onun yeminini doğruya çıkarır. Sen zayıf görüyorsun üstü başı belki iyi değil konumu yok senin nazarında bir değeri de yok. Ama Allah katında bir değeri var o insanın ve o insan Allah'tan bir şey istediği zaman yani bir dua ettiği zaman Allah o mümin kulunun duasını kabul ediyor. Aslında burada söylenen o size cennet ehlini haber vereyim mi noktasındaki uyarının arkasından bu gelen cennet ehlinin özelliklerine ait de bir hakikati söylüyor. Sonra diyor ki dikkat edin size ateş ehlini de haber veriyorum. Kimmiş ateş ehli? Onlar da her katı yürekli, kibirli, şerli ve büyüklük taslayan kimselerdir. Allah bizleri muhafaza etsin. Kibirli, şerli ve büyüklük taslayanlar da ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ateş ehlinden. Dördüncüsü kibir, dünya ahiret insana Allah'ın merhametini kaybettirecek bir haldir. Dünya ahiret. Önce Allah merhametini ve rahmetini kibirli adamdan dünyada keser. Dünyada rahmetten ve mağfiretten mahrum olan bir insanda, Ahirette de mahrum olmuş olur. Dolayısıyla burada hem dünya hem ahireti söylememizin sebebi bu. Şimdi Arapların bir yaygın şeyini söyleyeyim ki bu tarz sözleri biraz daha iyi anlayalım. Onların kibirlik alametlerinin en önemlisi elbiselerini uzun tutup yerde sürtmeleri. Eğer bir insan elbisesini uzun yapıp yerde de sürmesine imkan veriyorsa... Hatta kuyruğu ne kadar uzunsa edersiniz öyle bir kibir göstergesi olarak bunu yapıyorsa kibrinin büyüklenmesinin alameti oluyor. Ama sonra elbisesi yerde sürünme noktasındaki deyim bizdeki bazı deyimler gibi Araplarda da deyimleşiyor. Şimdi mesela biz bir kibirli adamı tarif ettiğimiz zaman nasıl tarif ediyoruz? Adamın burnu büyük. Burnu büyük dediğimiz zaman kastımız nedir? Kibirdir. Burnu havada. Burnundan kıl aldırmıyor mesela burnu kaf dağına değiyor mesela bunlar da bizim Türkçe'de kullandığımız deyimler aynısı Araplarda da etekleri yerde sürünüyor anlamında kullanılıyor. Ama genel anlamda işin bidayetinde bu bir kibir alameti olarak çokça kullanıldığı için bakın hadis kitaplarına aleyhissalatü vesselam efendimiz kibir demez etekleri yerde sürünen adam diye uyarır. Sebep odur ama asıl orada uyarılan sınıf kimdir kibirli adamlardır. Gördü Abdullah İbni Ömer adamın biri eteğini yerde sürte sürte yürüyor. Dedi ya sen kimlerdensin böyle geziyorsun? Dedi ki ben ben İleis kabilesindenim. Kimsin şusun busun tanıdı Abdullah İbni Ömer. E ben seni tanıyorum dedi. Sen aslında iyi bir adamsın. Ama sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü unuttun mu? O dedi ki bir kimse elbisesini sürükler de bununla büyüklenmekten başka bir şey kastetmezse... Muhakkak kıyamet gününde Allah o kimseye bakmaz. Böyle bir ceza verir. Allah o kimseye nazar etmez kıyamet gününde. Dehşet bir ifadedir aslında bu. Ve bunun kime ait olarak söylendiğini de Abdullah İbni Ömer Allah Resulünden duymuş birisi olarak aktarıyor. Ebu Zer radıyallahu anh'unun naklettiği bir hadis var. Diyor ki Allah Resulü dedi ki üç sınıf insan vardır ki Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz yüzlerine bakmaz onları temize de çıkar, çıkarmaz. Hem de onlar için en sonunda can yakıcı bir azap vardır. Ravi diyor ki burada Resulullah tam üç kez tekrar etti aynı cümleyi. Üç kez arka arkaya söyledi hepimiz dikkat kesildik ve içimizden biri dedi ki bu ne mahrumiyet nasıl bir hüsrana uğramak ya Resulallah kim bunlar dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dedi ki elbisesini kibirle yerlerde sürüyen yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek ticaret malını iyi bir fiyatla satmaya çalışandır. Üç sınıfa Allah nazar etmeyecek. Kibirli davranan yaptığı bir iyiliği İki de bir fatura eden hani gör sen şunu yapmıştım hani sen sıkışmıştın da işte sana el uzatmıştım. Hani işte böyle bir durum olmuştu da şunu yapmıştım. İki de bir o iyiliği ısıtıp ısıtıp onun karşısına çıkaran. Üçüncüsü de malına rağbeti arttırma adına arttırma adına yalan yere yemin eden. Üç tane zümre saydı Allah üçünden de bizleri muhafaza etsin. Beşincisi de şu benim güzel kardeşlerim ki bir kıyamet gününde. Hazreti Peygamber ile uzak kalmaya neden olabilecek bir duygudur bir de bu var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de uzak düşürüyor adamı bu kötü hastalık Cabir bin Abdullah diyor ki kıyamet günü bana en sevgili ve en yakın olanınız ahlakı en güzel olanınızdır kıyamet günü bana en sevimsiz ve benden en uzak olacak olanlar dengesiz bir biçimde saçmalayıp Boş boğazlıkla insanları rahatsız eden mütefeyyiklerdir. Mütefeyyiklerdir deyince sahabe de bizim gibi merak ediyor ve soruyor. Ne demek ya Resulallah mütefeyyik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de tarif ediyor. Büyüklük taslayıp insanlara karşı kibirli davrananlardır. Bunların hepsini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boşuna söylemez bize. Bu uyarıların gelmesi... Bu hastalığı iyice anlayın ve buna karşı tedbirli olun maksadını taşır. Onun için söyleyeceğimi söyledim ama asıl yeni baş bir şeyler söyleyeceğim. Söylediklerimin tamamının özeti olsun diye kısa kısa birkaç cümle vermek istiyorum size. Kibir deyince aklımıza ne gelmeli biliyor musunuz? Kibir şeytani bir vasıftır. Önce bunu hiç unutmayalım ve aklımızda tutalım. Kibir köp küfrün... Köprüsüdür. Küfre taşır adamı Allah korusun. Çünkü öyle bir hastalıktır ki yayıldı mı başkalarını da getirir. Mesela haseti getirir. Mesela kibir yalanı getirir. İnanılmaz derecede yalan söyletir adama. Çünkü o kibrini bir yönüyle insanlara farklı bir biçimde gösterme adına ne yapacak? İkide bir bunu söyleyecek. Üçüncüsü kibir kalbin mühürlenme ve perdelenme sebebidir. Dördüncüsü kibir açıklamak gerekir ama başka bir yere gideceğiz biz. Kibir hakikat karşısında insanı konumlandıran bir haldir. Bunu söyledim dikkat ettiyseniz bile bile insan hakikatin karşısına yer alır kibrinden dolayı. Aslında biliyor ama o kibri ona böyle bir inatı yaptırıyor. Onun dışında kibir insanın anlama melekesini zayıflatan bir durumdur. Adam düştü mü kibre kapanır beyni. Almaz artık alıcıları kapanır ve sonuncusu da şu bir serlevhaydı bu bizim için biliyorsunuz ki bir sadeliği yıkan ve sonu azap olan bir hastalıktır. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu kadar dehşet ifadeler ben inşallah yanılmıyorumdur halen ben istenilen oranda sizde karşılık bulmadığı kanaatindeyim. Bilmiyorum bizim salondan mı kaynaklanıyor, bizim havadan mı kaynaklanıyor, benden mi kaynaklanıyor? Bu dehşet bir şey bizi bir sarsmalıydı ve sorgulatmalıydı. Ben onun geri dönüşümlerini sizin gözlerinizden almalıydım. Ama niye almıyoruz biliyor musunuz? Çünkü gizli kibir diye bir şey var ve bu herkeste var ve kimse kendi üstüne kondurmuyor. Aslında hastalığı, Temelde bizim bir teşhis etmemiz lazım. Bakın İmam Gazali rahmetullahi aleyh, İmam Birgivi rahmetullahi aleyh dev bunlar. İmam Kuşeyri yine aynı şekilde rahmetullahi aleyh. Ahlak konusunda bizim İslam ilim tarihimizde çok önemli şeyler söylerler. Her birinin ahlakı şekillendirme, ahlakın alanlarını inşa etme adına onlarca şeyleri var ve onlar... Kibir meselesini yazarlarken gizli kibir diye bir şeyden bahsediyorlar. Ben birkaç tanesini tespit ettim vereyim size testini siz yapın. Bakalım kibir var mı bizde yok mu bizde? Kibrin olup olmadığını nereden anlayabiliriz? Aslında buna ait ipuçlarıdır bunlar. Mesela bir meclise girdiğinde insanların ayağa kalkmasını ve sana özel ilgi göstermelerini istiyorsan kusura bakma sende kibir var. Ne olursan baba olsan, hoca olsan, dede olsan. Eğer böyle bir beklenti iç dünyanda taşıyorsan sen de gizli bir kibir var. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem yolumuzun rehberi o canlarımız ruhlarımız onun yoluna kurban olsun. Bakın neler söylüyor bize insanların kendisi için ayağa kalkmasından hoşlanan kimse cehennemdeki yerine hazırlansın. O söylüyor ve bunların birçoğu var bizde aslında zaten kibir öyle bir hastalık ki olmayan yok gibi aslında. Zaten bu uyarılar da niye gelir ya biraz poparlan ya kendine bir çeki düzen ver ya biraz kendine gel. Bu meselede biraz kendini teyakkus halinde tut ki bu hastalıktan bilesin. Mesela şunu yapıyorsan sende kibir var. Bir yere gidiyorsun aslında bir arkadaşınla gidebilirsin. Ama diyorsun ki ya şöyle biraz iyi girelim oraya. 3-5 insanla beraber gidiyorsun. 3-5 insanla. Bir anda bir yere girip bütün ilgileri, alakaları kendi üzerinde yoğunlaştırmaya çalışıyorsun. Eğer böyle bir şey yapıyorsan sende kibir var. Çünkü dikkatleri üzerine celbetmek ve girdiğin mecliste bir yönüyle bütün bakışların, nazarların kendi üzerinde yoğunlaşması iç dünyanda bir büyüklenme alametidir. Bu manada içinde aslında bunu besliyorsun sen bazen söylersin bazen söylemezsin ayrı ama böyle bir beklentiye girmek senin içinde gizli bir kibir taşıdığının alametidir. Mesela bir yerlere gitmiyor ya da az gidiyorsan seni ziyaret edenler senin ziyaret ettiklerinden eğer fazla değilse sana gelenler bir de senin gittiklerin var. Sana gelenler fazla senin gittiklerin azsa sende bir kibir var. Niye gitmiyorsun Müslüman? Dünya kadar işin olsa hasta ziyaretinin önemini biliyorsun. Cenazeye taziye iştirak etmenin önemini biliyorsun. Bir müminin bir sevinci var, düğünü var, bayramı var, şuyu var, buyu var bunu biliyorsun. Sıla-i önemini biliyorsun ama oturmuşsun oturan Nokta nokta olmuşsun onu demeyeyim kürsüden oturan olmuşsun diyorsun ki herkes bana gelsin. Sen gitmiyorsun hep insanların sana gelmesini istiyorsun. Böyle de bir beklenti eğer içinde varsa sende kibir var. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarının üzerinden ulema bunları tespit ediyor. Bunlar öyle masa başında oluşturulmuş şeyler değil netice itibariyle. Bu manada söylenen sözlerin üzerinden bu tespitler yapılıyor. Bir meclise dahil oldun mesela. Hemen boş kal olan koltuğa oturmuyorsun. Meclisin ille gözde olan bir yerinde oturacaksın. Gözde olan bir yerini takıntı haline getirdinse böyle bir arzun varsa sende kibir var. İç dünyanda bu işin niyetini sen sorgula bu manada niyetin şöyledir böyledir onu Allah bilir o niyetin karşılığında zaten Allah verecek sana mükafatını da cezanı da ama netice itibariyle biz şu anda zahiren bazı şeyleri konuşuyoruz. Bir meclise dahil oldun eğer sen yanına oturduğun insanı seçiyorsan ve birilerinin senin yanına oturduğu zaman da birilerinden rahatsız oluyorsan sende kibir var özel seçiyorsun şunlar şunlar otursun sadece sadece şu insanlar benim yanımda kalsın bu insanların dışındakiler gitsin diyorsan böyle bir beklentiyi iç dünyanda taşıyorsan bu sende bir kibirin alametidir karşılaştığın zengin ve soylu insanlara gösterdiğin aynı alaka ve ilgili, ilgiyi engelli zayıf Fakir ve ve düşkün insanlara göstermiyorsan sende kibir var. Gördün bir zengin adamı uf peygamber görmüş gibi ayakların yerden kesiliyor. Zayıf bir adam gördün fakir yetim kalbi kırık mahzun o adam daha fazla ilgiye ve alakaya ihtiyacı var. Belki o adam 10 gün olmuş 20 gün olmuş bir Müslüman onu kucaklamamış sarılmamış ya o Müslüman ona. Sen ona sarılıyorsun onunla temas ediyorsun musafaha ediyorsun bunu yaparken de yüreğinde en ufak bir şey duymuyorsun. İşte bu tevazu ama yok birileriyle arana bu manada mesafeler koyuyorsan ve o mesafeyi koyarken de cebinden dolayı yapıyorsan adamın bunun. O adamın kariyerinden dolayı yapıyorsan böyle bir şey varsa sende kibir var. Her daim evde patron gibi oturuyorsun oturmuşsun evde. Hanım şunu getir. Çocuk bunu götür. Hep böyle buyurgan ve emir kibi kibiyle, kipiyle evde konuşuyorsan kusura bakma. Sende kibir var. Evde belli olur zaten o. Sen hanım aldın diye köle almadın ki. Ne olur gitsen bazen mutfağa. Mutfak'a erkeklerin girmesi suç mudur? Böyle bir şey var mı? Yasak var mı? Git Yardım et. Sen dün geçen ders burada benden duydun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte Ayşe anamız daha doğrusu onu anlatırken evde bizimle beraber olurdu. Bizim ev işlerimize yardım ederdi. Şöyle davranırdı. Kendi söküğünü dikerdi. Allah Resulü bunları tarifi Allah Resulünü tarif ediyor. Bunu dinlerken vay benim peygamberim ne güzel ne hoş diyorsun. E gittin ertesi gün evde yine aynı tas aynı hamam. Hani bu sünnet senin hayatında benim hayatımda dirilecek değil. Ne olur bazen suya ihtiyacımız olunca rahatsız etmeden kimseleri biz gidip mutfaktan alsak. Ne olur bunu yaptığımız zaman bir sünneti ihya ettiğimizin bilincinde hareket ederek yapsak. Çünkü evde sen o buyurgan uslubunu o emir uslubunu sürekli yaygınlaştırdığın zaman bu yarın Başka yerlere de sirayet ediyor. Bu başka insanlara da orada alıştığın şeyle davranmaya başlıyorsun. Dolayısıyla bu manada mümkün mertebe Müslümanın nezaket ve zerafet ölçüsüyle konuşmaya kendisini alıştırması lazım. Vallahi bazen ben bazı kardeşlerden hitap cümlelerini hitap sözlerini duyuyorum kahroluyorum. Bazen bana soru soruyor kardeşler sanki ben babasının oğluymuşum gibi soruyor. Allah'a yemin ederim ki vallahi kendim için üzülmüyorum ama şunu biliyorum ya bu adam bana böyle soruyu soruyorsa başka bir insana da bu soruyu soruyor. Başka bir insanla da böyle konuşuyor. Yakışmıyor biz Müslümanlara inanın yakışmıyor. Bu uslu, bu dil Müslümanlara yakışmıyor. Eğer biz zerafet konusunda Allah Resulü'nün yaptıklarını kendi dünyamıza taşıyamayacaksak konuşmayalım ya sünnet diye bir şeyi Bitirelim diyelim ki biz bundan sonra sünneti konuşmuyoruz. Ne zaman adam olursak ondan sonra konuşacağız. Ne zamana kadar bunları biz üzerimize alacağız. Dolayısıyla bu manada dilimize bizim dikkat etmemiz lazım. Ve dikkat edeceğimiz en önemli yerlerden bir tanesi de inanın ki hanelerimiz ve evlerimizdir. Mesela kibri nasıl tespit edeceğiz? Kendi eşyanı gücün yetmesine rağmen kendini taşımıyorsan özel işlerini Gücün yetmesine rağmen kendin yapmıyorsan hep birilerine iş havale etme arzun varsa sende kibir var. Çünkü yapmaya Allah sana güç vermiş elinde imkan var. Niye taşımıyorsun? Beyefendinin zoruna gidiyor. Pazardan poşet alıp eve götürmek ne ol olacak daha farklı bir biçimde olacak. Böyle bir şey içinde insanın saklaması işte kibrin bir alametidir bu gizli bir kibirdir. Sofranı hep seçilmiş insanlarla paylaşıyorsan, fakir fukara ile aynı sofrada oturmak istemiyorsan, niye sofranda fakir fukar olmayacak? Hele bizim Ramazan davetleri, hele bizim o davetlerimiz, güya sünnet adına işlediğimiz cinayetler, neler neler var oluyor onları siz biliyorsunuz. Akraba dost arkadaşlarınla bir araya geldiğinde sana ayrıcalık verilmesini istiyorsan sayılan bu bağların ötesinde başka bir etiket arzuluyorsan sende kibir var. Sen sokakta camide şurada burada hocasın kusura bakma akrabaların içerisinde bir amcanın yeğenisin bir dedenin torunusun bir babanın oğlusun. Kalkıp amcana hocalık taslayamazsın o kendisi saygı gösterir ilme olan hürmetinden dolayı o ayrı amca bir biliyor musun ben kimim Hah, sen biliyor musun ben kimim dedim mi bitti zaten bir adam kime derse desin kime derse desin sen benim kim olduğumu biliyor musun dedi mi bil ki onda kibir var kimsin kardeşim kimsin. Hangi dağ boyun erişiyor senin ne özelliğin var ki benim kim olduğumu biliyor musun? Senin kim olduğunu bilmem imanın yedinci şartı mı ki ben de bilmiyorum senin kim olduğunu. Madem sen kim olduğunu bana dayatıyorsun ben de seni tanımıyorum bilmiyorum. Hadi bakalım ne yapacaksın böyle bir şey yok ki. Ama öyle bir içte büyümüş ki bu iki de bir bulunduğu yerde etiketiyle öne çıkacak. Etiketiyle fark edilecek. Böyle bir hastalık akrabaların içerisinde de, arkadaşların içerisinde de sirayet ediyor. Onun için bakın dostluklar yürümüyor. Metice itibariyle insan başlar dostu dostuyla, arkadaşıyla 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl neyse ikisinden birisi biraz seviye kazanabilir. Şimdi o seviye kazanan insan diğerini küçük görmeye başladığında işte arıza başlar. O anda birisi büyüklenmeye başladığında diğerinde de otomatikmen artar? Haset artar ve ilişki bir müddet sonra biter gider. İşte böyle bir şeye düşmeme adınadır bu uyarısı. Bakın şöyle bir şey var hep kendini haklı görüyorsan karşıdakini de hep haksız görüyorsan ben de yanılabilirim ben de hata edebilirim demiyorsan diyemiyorsan sende kibir var. İnsaf dinin yarısıdır değil mi? İnsaf kelimesinin Arapçadaki kökü nısf'tır. Nısf nedir? Yarıdır. Aslında insafa, insafın nısf'tan gelmesinin şöyle güzel bir mesajı vardır. Yarı yarıya, yarı ben haklı olabilirim, yarı da sen haklı olabilirsin. Böyle düşündüğümüz zaman mesele bitti aslında ama düşünemiyoruz böyle. Ne yapıyoruz? Hep ben haklıyım. Hep ben. Benim dediğim doğrudur. Ben isabetli bir söz söylemişimdir. Benim yanımda olanlar da başlarını sallayacak. Emri dersin padişahım, emri dersin komutanım. Tabii bu, hocam zaten senin başka özel kanalların var. Sen başka yerlerden de bilgiler alıyorsun. Onun için muhakkak senin dediğin doğrudur deyip tasdikliyorsun. Bir böyle bir mantık var. Bir de sahabenin Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le kurduğu bağ var. Hangisinin doğru olduğunu zaten biliyoruz ama netice itibariyle o doğru olana Uyuma adına bir gayret içerisinde olma gibi bir sorumluluğumuz var. Yanlış yaptığında özür dilemiyorsan, arkadaşlarının hatalarını belleğine silinmemek üzere kaydediyorsan, yıllar sonra o hataları kendi meşruiyetin için delil olarak kullanıyorsan sende kibir var. Hataları unutacaksın ama iyilikleri asla unutmayacaksın. Birbirimize hatalar yaparız çünkü insanız, beşeriz. Hata bize ait bir şeydir. Ama biz birbirimize hata ettikten sonra özür diledik mi, helallik aldık mı bitti. O silinip gidecek. Ama bir iyilik gördüğümüz zaman ne olacak unutulmayacak. Bunun tersi oluyorsa bu bir kibir alametidir. Her şeyi bildiğini zannediyorsan kimselerin erişemediği bilgiye eriştiğini kendisinin çok has ve özel olduğu biri biri olduğunu düşünüyorsan, kendinin çok has ve özel olan birisi olduğunu düşünüyorsan sende kibir var. Bakın, bu gizli kibir nasıl bir hastalıkmış buradan anlayın. Sana bilgin olmayan bir hususu hatırlatan bir kardeşine Allah razı olsun, bilmiyordum, bana öğrettiğin, hatırlattın diyemiyorsan Bilmediğin halde bilmiş ayaklarına yatıyorsan sende kibir var. Daha çok şey söylerim de son bir şey söyleyeyim bu faslı bitireyim. Giydiğin elbise, büründüğün tesettür, hanımlara özellikle söylüyorum büründüğün tesettür, bıraktığın sakal, taktığın çanta, bindiğin araba, sahip olduğun evlat veya baba, oturduğun ev veya mühit, dahil olduğun vakıf veya cemaat, cemaat anıldığı zaman sen de büyüklenmeye ait bir duygu oluşturuyorsa sende kibir var. Sakal bırakmışsın peygamberin sünneti diye milletin gözüne batırıyorsun. Kibir alameti olarak kullanıyorsun. Tesettüre girmişsin ne güzel, Allah'ın bir emrini yerine getirmişsin, emrin başım üstüne demişsin ama sen tesettürü bir kibir alameti olarak kullanıyorsun arabana biniyorsun aynı şey e bir vakıftasın bir cemaattesin kendini tanıtırken o vakıf ve cemaati öyle bir anlatıyorsun ki oluyor senin için bir kibir alameti. Ne var yani senin vakfın senin cemaatin nedir ki İslam ümmetinin içinden bir damla kendini niye merkezde görüyorsun Vallahi dünya hiç kimsenin etrafında dönmüyor. Dünya bir şeyin etrafında dönüyor o da güneş. E biz de güneş olmadığımıza göre biz de dünyanın içinde dönüyoruz. Aslında biz güneşin etrafında dönüyoruz. E dünya bizim etrafımızda dönmüyor ki biz kalkalım da bu manada kibirlenelim. Neyimize güveniyoruz ki neyimiz bizim ki neyimiz bize ait ki bunu kibir alameti olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla insan biraz düşündüğü zaman gerçekten çok komik bir şey kibir. Sana ait olmayan, sana emanet edilen, sana bahşedilen, sana verilen şeylerden dolayı kalkıyorsun. Yine senin gibi aynı şekilde bir imtihan için bu dünyada bulunan insanlara karşı büyükleniyorsun. Böyle bir acziyeti aslında yaşıyoruz kibirli ama nerede anlıyoruz, nerede bu manada bazı şeyleri zihnimizde tam anlamıyla oluşturuyoruz. Vakit geçmiş daha ben birçok şey söyleyeceğim ama hızlanacağım. Kibir her türlü insanı bağ koparır. Bunu bir kere unutmayalım. Çünkü kibir adamı geçimsiz bir hale getirir. Geçinmez hiç kimseyle. Hayatı kendine de zindan eder. Başkalarına da zindan eder. Kibir bile bile insana yanlış üzerine yanlış yaptırır. Kibir insanı hakikatin karşısında konumlandırır. Kibir insanı elindeki nimetleri başkalarıyla paylaştırmayarak cimrileştirir aslında cimrileşmenin de kibirle yakın bir bağı var kibir insanın kendisini hasta ettiği gibi başkalarını da sürekli hasta eder Bas bakın psikolojide bir hastalık var narsizm narsizm nedir biliyor musunuz kibrin hastalık halidir adam kendisini dünyanın merkezinde görmesidir kendisini bu manada başka yerde Tasvir etmesidir hepsini kendisine ait bir şey olarak değerlendirdiği için bir müddet sonra ne oluyor artık bu hastalık haline geliyor egosu şişiyor şişiyor şişiyor narsizm egonun patlamış halidir işte o bencilliğin zirve halidir öyle bir hale geliyor ki adamın ocağını batırıyor peki benim güzel kardeşlerim bu hastalıklar var başka da var benim size sayamadığım bir sürüleri de var biz nasıl tedavi edeceğiz bunları? Bunları gösteren tedaviyi de gösteriyor. Tedavi yollarını hızlıca, hızlıca söyleyeceğim ama öncelikle şunu söyleyeceğim. Eğer bir adam bende kibir var demiyorsa diyemiyorsa o adam asla iyileşemez. İstediğiniz kadar nefesi kuvvetli hocaya götürün. Onun nefesi bile ona fayda vermez. Bir adam öncelikle kendisinin gerçekten böyle bir hastalığının olduğunu Tespit edecek bu bir teşhistir teşhis edecek ki iyileşsin bunu teşhis etti ne yapacak? Bir Allah'ın büyüklüğünü hakkıyla idrak eden insan kendi küçüklüğünü ikrar edecektir. Aslında her kibir Allah'ı unutmaktır. Allah'ın büyüklüğünü tam anlamıyla takdir eden insan kendisinin ne kadar küçük olduğunu fark edecektir. Mesela onun için Hazreti Ömer'in hem duymaktan çok hoşlandığı hem de duyduğu zaman sarsıldığı bir cümle biliyorsunuz. Ömer Allah'tan kork cümlesidir. Ömer Allah'tan kork diye dendiği zaman ona Ömer radıyallahu an oturur. Ömer kim ki Allah'tan korkmasın diye başını alır ellerinin arasına gözyaşı döker. Bir tarafta böyle bir Ömer var. Bir tarafta da şöyle bir adam var o adamın adını vereyim mi vermeyeyim mi siz araştırın istersen. hadi vereyim. Abdu, Abdülmelik bin Mervan hilafete geçtiği zaman verdiği ilk hutbede bundan sonra her kim bana Allah'tan kork derse onun başını uçururum. Çünkü ben bu ümmetin terbiyesini elimizdeki kılıçlarla biliyorum diyor. Bir tarafta o var bir tarafta da bu var. Zaten Ömer'in dünyasını anlamadığımız için bugün bu haldeyiz. Ah o dünyayı bir anlasak, gerçek manada Hazreti Ömer'in o söylediği sözleri bir kavrasak, bunları anlayacağız, daha iyi anlayacağız ama anlayamıyoruz. O ayrı bir mesele, acziyet yaşıyoruz. O ayrı bir mesele. Ama burada bir hakikat var ki bir insan eğer Allah'ı gerçek manada azametiyle, kibriyasıyla anlar ve bunu ikrar ederse, bunu sürekli itiraf ederse kendisinin küçüklüğünü ve aziyetini de söyleyecektir. Mesela Fudail İbni Ad'ın da şöyle bir şey var biliyorsunuz. Eskiden diyor insanlara Allah'tan kork dendiği zaman insanlar sarsılırdı ve bu uyarıyı yapan insana dua ederlerdi. Şimdi de birine Allah'tan kork dediğin zaman adam diyor ki ben ne yaptım ki Allah'tan korkayım. Adam direkt savunmaya geçiyor. Fudail İbni Ad tabiinin alimlerinden onun dünyası böyleyse bugün bizim dünyamız nasıl siz varın siz kıyas edin onu. İkincisi nefsinin acziyetini iyice kavrayan insan kendi halini kabul edecektir. Aciz bir sinekle devrilen cebbarlar var tarihte bir sinekle. Nemrud'u kim devirdi Allah aşkına? Hangi ordularla yıkıldı Nemrud? Allah'ın gönderdiği bir sinekle yıkıldı. Ufacık bir soğuk algınlığı yaşıyoruz görüyorsunuz halimizi ya. Ufacık bir soğuk algınlığı elimizi kaldıramıyoruz. Neye büyükleniyorsun sen? Sen de o büyüklendiğin insanlarda her biriniz 9 ay ananızın karnındaydınız. 2 yaşına kadar anan sana süt vermeseydi sen hayat hakkını bile bulamayacaktın. Neye sen büyükleniyorsun? Neye sen bu manada kendini farklı yerde görüyorsun? İşte nefsinin aciletini insan hatırladığı zaman bunları görecek. Başka insanların kendinden iyi olabileceklerini düşünen insan daha da dikkatli davranacaktır. Her insanı. Kendinden daha hayırlı zannetmen. O güzel sözü hatırladınız mı? Eller Yahşi ben yaman, eller buğday ben saman. Bunu diyebildiğimiz zaman aslında mesele. Hasan-ı Basri oturmuş talebelerine kibri anlatıyor. Sözün bir yerinde ne diyor biliyor musunuz? Kibir şudur diyor. Eğer siz evden çıktınız bir daha eve dönene kadar... Sokakta, caddede, mescitte, camide karşılaştığınız her insanı bu insan benden daha hayırlıdır nazarıyla bakmıyorsanız siz kibirdesiniz. Hangimiz böyle yapıyor Allah aşkına? Sokakta karşılaştığın her insanı kendinden hayırlı bilmek. Çünkü bilemezsin ki Allah'ın nazarında şimdi etiketi olan işte gösterişi olan havası olan civası olan adamlar bizim nazarımızda büyük büyük büyük. Yarın hesap defterleri açıldığı zaman nice büyük gördüklerimizin o yüce gördüklerimizin küçüldüğünü ve cüceleştiğini göreceğiz. Kaç kez bu, buradan da ben size söyledim. Ahiret dediğiniz o yurt nice hayal kırıklıklarının yaşanacağı bir yurttur. Öyle şeyler yaşayacağız ki orada vay vay diyeceğiz nasıl oldu nasıl bitti ya ben bunu hoca biliyordum. Ben bunu alim biliyordum. Ben bunu gav saazan biliyordum. Ben bunu kut boazan biliyordum. Ben bunu şöyle cömert biliyordum. Şöyle zengin biliyordum. Şöyle şu biliyordum. Şöyle bu biliyordum. Ama iç dünyada başka başka şeyler olduğu için vay ki vay diyeceğiz. Asıl o zaman filmin tamamını görmüş oluruz. Allah o günlerde bizi pişman etmesin. Amin. Fudayl İbni Yaddın adını andım ya. Bakın ne güzel bir şey. Hacdalar Yanında da büyük muhaddis Şuayb İbni Harp var. Konuşuyorlar tavaflarını bitirmişler Kabe'nin tam önündeler. Diyor ki Fudayl İbni İyad Şuayb İbni Harbe, ey Şuayb eğer bu yıl hacca sen ve benden daha günahkar bir insan gelmiştir diye düşünüyorsan bil ki bu çok fena bir zandır. Yani şu anda hacin iki günahkar adamı biziz. Bizden daha günahkar adam yok. Böyle bir mantık işte bunu düşünen bir adamda kibir olabilir mi? Abi dur harameyn oluyor o büyük insan nasıl oluyor böyle oluyor işte böyle bir düşünce böyle bir şey ona bu noktaya getiriyor. Dördüncüsü her insanın Allah katında farklı bir değeri olduğunu bilen insan. Hiç kimseye karşı büyüklenme hakkını olmayacağını anlayacaktır. Özellikle peygamberimizin ey Kabe diye başlayıp Kabe ile insanı kıyasladığı o hadisi siz okuyun. Beşincisi de şu kibrin insanı dünyada ve ahirette nasıl bir kötü duruma düşürdüğünü iyice belliyen bir insan bu kötü hastalığa karşı sürekli teyakkuz halinde olacaktır. İnanın ara ara açıp şu dersi dinlemek lazım. Ara ara bu dersin notlarını okumak lazım. Bunu ben kendi nefsime de söylüyorum. Çünkü tekrarda insan için fayda var. Dönüp dönüp hatırladığımız zaman inşallah kendimizi biraz daha bu manada düzen verecek bir hale vardırız. İnşallah hepimiz o manada belli bir noktaya varmış oluruz. Vakit geçti ama biraz sabredin. Bu önemli birkaç husus var bitirelim. Kibrin zıttı tevazu. Tevazu. Küçük görünmek demek değildir. Bunu bir kere bilelim. Eğer bir adam küçükse onun küçük görünmeye ihtiyacı yok. Asıl olan nedir? Sadeliktir. Büyüyen adama aslında tevazu lazımdır. Adam büyüktür belli bir yere gelmiştir. O insanın aslında küçük gözükme diye bir gayreti olmalıdır. Dolayısıyla tevazu küçüğün küçük gözükmesi değil büyüğün küçük görünmesidir bunu anladığımız zaman bir şeyden koruyacağız kendimizi nasıl ki gizli kibir var bir de sahte tevazu var nasıl adamın içindeki şeytan avrı Dağı kadar kocaman ama buna rağmen ne yapacak e, tevazu olacak tevazuymuş gibi alçak gönüllüymüş gibi davranacak başlıyor konuşmaya bu fakir bu aciz Allah'ın kıtmir kulu işte sizin kapınızın affedersiniz köpeği sizin ayağınızın turabı toprağı sayıyor sayıyor sayıyor. Bir damarına bas o fakir acizim diyen kulun bir damarına bas o içindeki ağır dağı gibi büyüyen şeytan ortaya çıkıyor. Ya Allah'tan kork Allah rızası için niye biz birbirimizin kulu köpeği kıtmiri olalım? Biz Allah'ın kuluyuz birbirimizin de kardeşiyiz bırakın ya bu sözleri. Evet, Molla Cami gibi rahmetullahi aleyh Allah ondan ebeden razı olsun. Kıtmir dediği ashabı kefin köpeğidir. Ben de ümmeti Muhammed'in köpeğim. Bak bu Molla Cami gibi bir daha yakışıyor. Bana yakışmıyor ya. Ben Kıtmir dediğim zaman koca bir burada kibir var zaten. Aslında ben Kıtmir derken ben sizin padişahınızım demeye getiriyorum. Bunu ben başka bir ambalajla sunuyorum. Onun için yalandan kendimizi tevazu ambalajıyla kibirlerimizi örtecek bir noktaya taşımayalım. Küçük insanların bu manada tevazuyu farklı bir biçimde yansıtmaya ihtiyacı yok. Büyümüşsün koca bir ilim adamı olmuşsun mesela ilimde berya olmuşsun. Sen orada eğer gösterebiliyorsan bunu işte oradadır tevazu. Orada bu iş lazım ve onu yaptığın zaman bir anlamı ve bir değeri var. Yoksa sahte tevazular aslında içlerinde büyük büyük kibirler taşıyorlar ve inanın ki bakışı güzel olan insanlar mümin ferasetiyle bakan insanlar o tevazu cümlelerinin altında aslında koca bir kibir olduğunu çok iyi bilir tespit edebilirler o da insanı daha farklı bir biçimde bir gülünç duruma düşürmüş olur bu uyarıyı da hiçbir zaman unutmayalım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylüyor af sebebiyle Allah bir kulunun ancak şerefini arttırır ve bir kimse Allah için tevazu gösterse Allah ancak o kişiyi yüceltir af ediyorsunuz size bir suç işlenmiş bir yanlışlık yapılmış af ediyorsunuz Allah ne yapıyor şerefinizi arttırıyor ama eğer bunu tevazuyla da yaptığınız zaman Tevazuyu da kendinize bu manada bir elbise olarak edinirse, edindiğiniz zaman ve Allah için tevazu gösterdiğiniz zaman sizin büyüklenme rolüne girmenize gerek yok. Allah sizi büyütüyor zaten. Her kim ki alçalıyorsa Allah için Allah onun ne yapıyor? Büyütmüş oluyor. Bu çok önemli bir şey. Bir rahatlatayım sizi biraz. Bir siirtli fıkrası anlatayım size. Siirtliler vardır içimizde. Onlar kusura bakmasın onlar bana anlattılar. Ben onları seviyorum zaten. Bir örnek olsun. İki siirtli birbirleriyle kavga etmiş. İkisi de diyor ki biz ben barışmam. Arada bir aracı var. Bir ona gidiyor yalvarıyor. Adam ikna olmuyor. Bir ona gidiyor yalvarıyor ikna olmuyor. Neyse en son birine gidiyor. Diyor ki ya diyor sen Musa gibi ol. Bak unutma Musa da firavunun ayağına gitti. Sen git onun ayağına. Ecri mükafatı sen kazan. Adam Musa olmayı duyunca hemen tabii iyi bir havaya giriyor. Gidiyor. Adamın karşısına durur durmaz diyor ki Firavun kalk ayağı Musa geldi diyor. Barışmaya gittiği yerde iyice bir kavga malzemesi oluşuyor. Şimdi böyle de var ama diğer türlü af yolunu tutarak hareket etme var. Asıl bizden istenen de o. Benim güzel kardeşlerim. Feriduddin Attar isimli bir alimimiz var. Bugün bayağı alim ismi andık. Hepsine selam olsun. Allah yollarında yürüsün bizi. Teskiretül Evliya diye de çok güzel alimlerin menkıbelerini yazdığı bir kitap var. Karslı var mı içinizde bilmiyorum. Ama Karslılara bir şey göndermeyeceğim. Kars'ta çok güzel önemli bir insan var biliyorsunuz. Oranın manevi mimarıdır o. Ebul Hasan El Harakani. Allah kendisinden ebeden razı olsun o insanın bir menkıbesini anlatarak sözlerimi bitir, bitireceğim dönem Gazneli Mahmud dönemidir Gazneli Mahmud da duyuyor ki Ebu'l Hasan el Harakani isimli bir alim var şöhreti yayılmış hele bir gideyim bakayım nasıl biri diye ona birkaç adamıyla beraber gidiyor haber geliyor Ebu'l Hasan el Harakaniye. Gazneli Mahmud devrin en büyük sultanı sultan geliyor o da ders halkasında etrafında talebeleri var e geliyorsa geliyor ne, ne olacak diyor. Hani birileri gelince ortalık alevleniyor ya o gün de alevleniyor ama hiç istivini bozmuyor. Ders devam ederken Gazneli Mahmud içeriye giriyor Ebul Hasan el Harakani başını kaldırıp şöyle bir bakmıyor bile. Hoş geldin hoş gittin onu da söylemiyor iyice bir sinirleniyor Gazneli Mahmud o sinirle dersin bitmesini bekliyor ders bitince de bu sefer başlıyor bazı sorular sormaya ama sorduğu her soruya aldığı cevapla eriyor çünkü Ebul Hasan el Harakani öyle cevaplar veriyor ki onun yüreğindeki var olan o hastalığı tedavi ediyor soru cevap bitiyor iş vedalaşmaya geliyor kalkacağı zaman Ebu Hasan el-Harakani de onunla beraber kalkıyor kapıya kadar onu yolcu ediyor atına biniyor tam gidecek dönüp diyor ki ey imam diyor geldim hiç saygı göstermedin gidiyorum ta beni yolun şurasına kadar yolcu etmek için ayağa kalktın niye başta yapmadığını şimdi yaptın diyor ki o büyük insan sen gelirken yüreğinde koca bir kibir vardı. Kibre kibir gerekir ama tevazuya saygı gerekir. Şimdi de yüreğinde bir mahviyet var, bir saygı var. Onun için sen bunu hak ediyorsun. Eğer geldiğin gibi gitseydin emin ol ki seni yolcu etmezdim. Ama sen şu anda farklı bir biçimde gittiğin için o saygıyı hak ediyorsun diyor. Çok hoşlanıyor bundan Gazneli Mahmut ve diyor ki ne olur bana son bir vasiyet. Vasiyet yap öyle gideyim. Sana dört şeyi vasiyet ediyorum diyor. Dört şey bizim de bu gecemizin azı olsun. Takva, cemaatle namaz, cömertlik ve halka karşı şefkatle davranmak. Dört şey aslında kibrin de ilaçlarını söylüyor. Bakın takva, cemaatle namaz emin olun ki öyledir. Cemaatle namaz kibrin en önemli ilaçlarından bir tanesidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Cömertlik ve halka karşı da müşfik olmak şefkatli olmak Allah hepimize bu ufku nasip eylesin Cenab-ı Hak küçüklüğümüze rağmen yüreklerimizdeki bu hastalığı söksün atsın Amin. bizi nefsimizle şeytanla baş başa bırakmasın bu sonu azap olan sonu yıkım olan hastalığa karşı her an bizi teyakkuzda kılsın her daim bizi canlı kılsın ki şeytana ve nefsimize kapılar açılmasın bu manada farklı bir biçimde bu hayatımızı tamamlamak bizlere nasip olsun. ve sallallahu aleyhi Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahri dawana en elhamdülillahi Rabbi alemin el fatiha